Luka, 9. Bölüm İsa, on ikileri yanına çağırıp, onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi, Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek mintan. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya dek orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin. Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Hirodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duyduğum bu adam kim? diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu. Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Beytzayda denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. Gün batımına doğru 12’ler on gelip ona, Halk verdi çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz. Dediler İsa. Onlara siz yiyecek verin. Dedi. Beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok. Dediler. Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim? Orada yaklaşık beş bin erkek vardı. İsa öğrencilerine. ''Halkı yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun.'' dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa, beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı. Bir gün İsa, Tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, Halk benim kim olduğumu söylüyor? Diye sordu. Şöyle yanıtladılar. Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş diyor. İsa onlara, Siz ne dersiniz? Dedi. Sizce ben kimim? Petrus, Sen Tanrı'nın Mesihisin. Yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkahinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine, ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin. Dedi. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında... Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. Bu sözleri söyledikten yaklaşık sekiz gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakub'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya ''Efendimiz'' dedi, dedi. ''Burada bulunmamız ne iyi oldu?'' Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, Bu benim oğlumdur. Seçilmiş olandır. Onu dinleyin. Dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler. Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam, ''Öğretmenim!'' diye seslendi. ''Yalvarırım oğlumu bir gün. O tek çocuğundu. Bir ruh onu yakalıyor.'' O da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene dek şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içinde bırakarak güç bela ayrılıyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım. Ama başaramadılar. İsa şöyle karşılık verdi. Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir." Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı. Çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı. Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken İsa öğrencilerine ''Şu sözlerime iyice kulak verin'' dedi. ''İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek.'' Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı. Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur. Yuhan'la buna karşılık efendimiz dedi. Senin adında cin olan birini gördük. Ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık. İsa ona engel olmayın dedi. Size karşı olmayan sizden yanadır. Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa, kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriellere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Öğrencilerden Yakup'la Yohanna bunu görünce Rab bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin? Dediler Ama İsa dönüp onları azarladı Sonra başka bir köye gittiler Yolda giderlerken bir adam İsa'ya Nereye gidersen senin ardından geleceğim Dedi İsa ona Tilkilerin ini kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok. Dedi. Bir başkasına Ardımdan gel. Dedi. Adam ise İzin ver, önce gidip babamı gömeyim. Dedi. İsa ona şöyle dedi. Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. Bir başkası Arap Dedi Senin ardından geleceğim ama İzin ver, önce evimdekilerle vedalaşayım. İsa ona, Sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir, dedi.